ee, bakıyoruz ee, İslam'a ve İslam bize nasıl ölçüler veriyor ee, Onu okumaya çalışıyoruz Kur'an'ımıza bakıyoruz Resulullah Efendimiz'in Güzel sözlerine bakıyoruz ee, Bugün bu Ali İmran Suresinin 8. ayeti var Bismillahirrahmanirrahim Rabbena la tuzih kulubena Badi iz hedeytena diye başlayan ayeti kerime, yani Rabbimiz e, hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma diye zannediyorum hmm. mealiğinin verilebilecek olan ayeti kerime. Bunun üzerinde biraz konuşsak diyorum yaşadığımız şartları da dikkate alarak, yani insanın hidayete erdikten sonra kalp nasıl kayar, e, kaymaması için ne yapmak lazım. Belki bu çerçevede Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin e, Ya Rabbi ey kalpleri evrip çeviren Rabbim benim kalbimi senin dinin üzerine sabit kıl mealindeki hadis-i şerifi de hatırlanabilir. E, nasıl bakıyorsunuz hayatımız içinden bu e, kalplerin kayması, e, kaymaması, Rabbimize sığınma, iltica, Nasıl bakalım? Bismillahirrahmanirrahim. Hocam ne garanti bizi rahatlatabilir, kaza yapmaz bir araba ifadesine karşı? Bir araba satılıyor, bu araba kaza yapmaz. Evet. Yakıtı bitmez. Ee, yol kaza, kaza da olur, yakıt da biter. Yok biz bir araba satacağız, evet. kaza yapmayacak, yakıtı hiç bitmeyecek. Şoför hatalarını görmezden gelecek. Evet. Böyle bir araç reklamı yapılabilir ama kendisi olmaz. Olmaz. Olmaz. Evet. Niye? Çünkü biyolojik bir varlık onu kullanacak. E, bilgisayar donanımlı da olsa o bilgisayarın şartlarını bir insan açacak neticede. Ve başka insanlar olacak. Ya yolda olacak. Yolda olacak. Hep asfalt olmayacak yol. Evet. Yani e, hayallerde olur. Evet. Realitede böyle bir araç olmaz. Bu e, mümin olmanın garantili, hatasız, kazasız iman açısından kazasız bir hayat yaşamak demek olmadığını anlatmak için verdiğimiz bir örnek. Bu bir. iki, şu kainatta Allah'ın ben sizden memnunum, aradığım kullar sizsiniz buyurduğu Celle Celaluhu ashab-ı kiramdır. Ve başlarında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an radıyallahu anhüm diyor. Evet. Allah onlardan memnun. Bitti. Razı oldu. Bitti. Evet. Yani ashab-ı kiram böyle bir nesil. Radıyallahu anhum değil mi? Allah onlardan memnun. Evet. Onun için bize bir sahabinin ismini anınca radıyallahu anh diyoruz. Evet. Şu Allah demiş biz de diyelim. Diyelim. Diyor. Evet. Nasıl Efendimiz'e salavatı Allah salat ediyor siz de salat edin diyor biz de salavat getiriyoruz. Onların başında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var evet. ve sellem. Efendimizin Üzerinde söz konuşmaya Gerek yok yani insanlığın efendisi Müminliğin özü Peygamberliğin sultanı Üsve-i hasene Yani ne sayabiliyorsan Orjinallik orijinallik ve güzellik Namına evet. Efendimiz'e uyuyor evet. Az bile geliyor Az bile, az bile. Az bile geliyor Şimdi bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme... ...bütün bu azamete, bu büyüklüğe... ...yani... ...farklılığa rağmen... ...ashab-ı kiramın radıyallahu anhum ...Allah onlardan razı, memnun... ...ifadesine rağmen... ...bakıyoruz ki... ...ödleri patlıyor deyim yerindeyse... Evet. ...ödleri patlıyor... 3, beş, on... ...kaç defa söylediği belli değil... Ey biraz önce okuduğunuz duvar. Ya mukallibel kulub. Ya, ya mukallibel kulub. Ey kalpleri çeviren Allah sabit kalbi ala dinik. Evet. Din, dinin üzere sabit kalsın. Kayaklarım. Kalp kayması kalbim. diye bir tehlike. Evet. Peygamber Aleyhisselam efendimizin içinde kaynıyor. Evet. Hani Ebubekir radıyallahu anhler diğer sahabiler diyelim onlar miraç görmemiş, garantileri yok gibi. Ya Fetih suresinde bakıyoruz Allah Teala senin geçmişin geleceğin hep temizlenmiş diye vaatte bulunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve miraç görüyor. Yani gördüğü miraç onun bir eşi benzeri olmayan hiçbir peygamberle benzerliği olmayan bir noktaya onu getiriyor. Döndüğünde elhamdülillah getirin zemzem suyu içelim şimdi demiyor. Heyecanı artıyor. Evet. Ee, Efendimiz de baktığımızda ashab-ı kirama baktığımızda onca güzelliklerin sahipleri olarak bu güzellikler bu aracı bizim araç örneği verdik ki daha lüks, daha sürati artan, gaza basınca birden fırlayan turbo bir araç olsalar bile kaza riskinin arttığını da düşünüyorlar bu arada. Evet. Yani biz şöyle zannediyoruz bizim gibi avamdan olan insanlar olarak. E biz daha namazı zor, ilmi zor biliyor ya da biz cehenneme çabuk düşeriz. Bu adam Alim adam bunun bunun hata yapma riski yok. Bu Allah dostu veli adam, tehcir planı adam öyle değil. Üstelik surat yaptıkça kaza riski de artıyor. Evet. Yani traktör kaç traktör kazası duyduk bugüne Düşün, kadar. Düşünce nereden düşüyorsun değil mi? <gülüyor> değil mi? Yani uçak düşmüyor ama düşünce de evet. felahın yok bir daha. Evet. Yani düştün mü de son düşüş oluyor bu. Şimdi belki dünyevi konularla, uçakla, traktörle, arabayla benzetmemiz... ...iman konusuna çok da böyle uyumlu gibi durmuyor ama... ...hayatımızın, içinden, için. hayatımızın içinden örnekler evet. olsun diye böyle konuşuyoruz. Bir kere bu işin ciddiyeti yükseldikçe düşme korkun artmasıyla başlayacak. Evet. Yükseldikçe, makamın yükseldikçe, Kur'an'ımızı daha çok bildikçe... ...tesbihatın daha fazla oldukça, alimlerle daha fazla oturdukça... ...yani bir insanın e, cahilken de, alimken de, namazı beş vakit kılarken de, teheccüd ilave ederken de... ...herkesin bir kayma tehlikesi var. Bu kayma tehlikesi bu dünyada oluşumuzdan kaynaklanıyor. Cennette kimsenin ne kalbi kayacak ne ayağı kayacak... Cehennemde de kayma yok bir daha. Evet. Kayılacak yere kaymış oluyorsun. Cennette de yerleşilecek yere yerleşmiş oluyorsun. Ama dünya hayatında e, onu söylemeye çalışıyoruz. Bu kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bile kayma riskinden güven içinde kalmamış. Onun için dualar, dualar Rabbimize sığınmış. İkazlar ediyor. Evet. E, bu duayı yapın diye Alimran suresinde 8. ayet Allahü Teala ona okutuyor ayeti. Evet. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ilk okuyan Rabbine alatüze kulübena İlk okuyan Dolayısıyla bu dünya hayatının Amener Resulü yani O ayete e ilk iman edin İman, eden, evet, i̇man evet. tazeliyor e, evet. iman da Her akşam e, bu tazelemeyle yatağa girilmesi Emrediliyor Meselenin özü şu Yani insan e, Mümin olunca Yüzde yüz e, Kazaya karşı ...risk, e, tehlikeye karşı, riske karşı garantiye alınmış değildir. Bilakis rakibimiz olan ve bizi sürekli tehlikeye atmak isteyen şeytan açısından daha potansiyel bir müşteri durumunda oluyoruz. Yani şeytan, e, deyim yerinde ise e, üç günlük bir Müslümanı devirdiğinde kendine göre bir prim kazanıyor... 30 yıllık bir Müslümanı devirdiğinde maazallah başka bir bir daha başka bir mutluluk hissediyor. Çünkü o da bizdeki bataklık kadar kazanç içinde hissediyor kendini. Evet. Nasıl biz şeytanı mağlup ettikçe huzur buluyoruz. Yani bugün şeytana mağlup. O da aynı tersten baktığımızda bizim bataklığımız bize çelme taktığında, yani bizi, bizi düşürdüğünde, biz düştüğümüzde, yüzüstü düştüğümüzde o da sevincinden Beziyor, atıyor, yani. ne yapıyorsa artık <gülüyor> evet, kutlama evet. törenleri neyse onların yani. evet, evet. dolayısıyla bu dünyada ya şeytan olmayacak biz tek başımıza mümin hayat yaşayacağız bu mümkün değil ya da şeytanla beraber yaşayacağız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç şeytan hepimiz için son nefese kadar ağır bir çengel bir tehdit olarak bekleyecek evet. bu kesin kural yani bunun Aklı erdikçe insanın... ...ilmi arttıkça... ...takvası, zühtü, ibadeti... ...tesbihatı çoğaldıkça... ...bu endişesi artıyor. Cahil kaldıkça da... ...kendini güvende hissediyor. Evet. Çok enteresan Bana bir konu. Bana dokunmaz önemli. diyor yani. E, e Ben müminim gavurlar düşünsün. Hı, evet. Yani Kur'an-ı Kerim gavurlara söylüyor... ...gibi anlıyor. Şimdi çok enteresan bir şey. <gülüyor> Şimdi... E, ...Ramazan-ı Şerif... ile ilgili... ...Selefi Salihin'in... ...değerlendirilmesinden söz ederken... ...diyorlar ki... ...Ramazan 6 ay kala başlarlardı... ...Ya Rabbi beni Ramazan'a kavuştur... ...Ya Rabbi iyi bir Ramazan yaşat bana... ...Ramazan bitti mi de öbür 6 ayı... senin öbür altın. ...Ya Rabbi kabul et bu Ramazanı diye dua ederlerdi diyor... ...evet... ...bu bu işte hocam... Evet. ...bir heyecan var... ...nedir o heyecan... ...Ramazan'ım geliyor... Evet. ...bir heyecan daha var... ...bu Ramazan yerine oturmuş olsun... Evet. ...zayi olmasın... ...boşa gitmemiş olsun... ...bu Ahmet Mehmet... ...Aişe Fatıma... ...diye fert Müslüman... ...birey Müslüman olarak durumumuz budur... ...ümmet olarak da... ...Rabbena la tuzey kulübena... ...kitleler olarak... ...ümmet olarak da tefekkür etmek zorundayız... ...biz diyor zaten değil mi... ...Rabbena... Yani, yani, milimin, bizler, diyor. Yani, yani biz çoğul olarak söylüyor. Çünkü ben de münferit olarak ayakta kalmış olsam bile çevrem düşünce ben de onlarla beraber yuvarlanacağım. Evet. Bu biz ve ümmet olarak ayakta kalma meselesinde iki nokta öne çıkıyor hocam. Yani ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Bu Ümmet olarak kitle olarak ayak kaymasıyla karşılaştılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince bir irtidat fırtınası oldu. Evet. Yani nedir irtidat, irtidat fırtınası? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağken biz seninleyiz diyen yeni iman etmiş işte yani ama nüfus kağıdı almış. Evet. İslam toplumuna dair nüfus kağıdı almış. Bunlardan kalabalık kitleler geri dönüş ettiler. Yani bir ayak kayması dediğimiz evet, şey, kalp evet. kayması dediğimiz şey, yörünge'nin dışına çıkma dediğimiz şey asabikram döneminde gerçekleşti. Ama Allah'a bu Bekir'den razı olsun oldu da tek başına yörüngeye oturttu herkesi. Evet. Yani çok büyük bir olay bu hocam. Ne diyor hani meşhur o sözü Medine'de. ...beni kurtlar yiyecek kadar yalnız kalsam bile... Evet, ...Resulullah'ın evet. sallallahu aleyhi ve sellem... ...yörüngesine dönecek mi insanlar diyor. Bu dirayet Muhteşem bir şey. Bu yani. kudreti gösterince de Allah yardım etti. Ee, ciddi bir şekilde... ...yani giden gitti, zayi olan oldu ama... ...ünmet rotasında, rotasında kaldı. Evet. Rotasındaydı zaten. Onlar evet, evet. ...özü, asabi ı kiramın özünde bir şey olmamıştı. O muhacirler, ensar duruyordu. Ama... O trene etraftan takılıp da yörüngesini sağa sola çekmek isteyenler atıldı. Ya da tekrar e, gelip tövbe ettiler, direne döndüler. Buradan e, şu noktaya gelmek istiyorum hocam. Ahmet, Mehmet, Ali, Fatıma, Ayşe, Sümeyye, tek tek Müslümanlar olarak Ey Rabbimiz aman kalbimizi kaydırma, berrak kalalım diye dua etmek, bu endişeyi taşımak mecburiyetindeyiz. Ashab-ı kiram döneminden daha sonraki... ...batinilik hareketleri vesaire... ...bütün asırlarda mevcut... E, ...hareketlerden de ibret alarak... ...ümmet halinde... ...yüz binler, milyonlar... ...kitleler halinde... ...bizim oturup... E, ...kayma tehlikesine karşı da... ...nasıl düşman tehlikesi... ...topraklarımızı istila etme, Kudüs'ü istila etmelerinden... ...Mekke'ye gelir mi bu düşmanlar diye... ...bir ediyoruz... ...kimse gelmeden biz de kayabiliriz öbür tarafa doğru... Bunun adı maazallah bunun adı zekat vermiyoruzdu Ebu Bekir olan zamanında. Batinilik günlerine gelindiğinde veya ondan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarına karşı kılıç kaldırma şeklinde büyük bir kayma oldu. Evet. E daha sonra batinilik bir hareketi oldu. Batinilik ki yani İhyaülü Müddin okumayanlar anlamaz bu kavramı. Ya batinilik nedir? <gülüyor> yani İslam'a e, orijinalinin dışında şekil biçme hastalığı. ...böyle bir toplu kayma oldu... ...Allah İmam Gazali'ye rahmet eylesin... ...derleyip toparlayan odur... ...yani bu batınliğe karşı... Evet. ...Ebu Bekirlik yaptı deyim yerindeyse... ...örnekleri... ...çok fazla yaymadan... ...şimdi başımızda bulunan... ...büyük bir örneğe gelin... laiklikten dolayı da bir kayma yaşıyor... ...ümmeti Muhammed... Evet. Sinsi, ...yani biz şu kadar senedir... ...Fransız ihtilalinden beri... ...biz ümmeti Muhammed'iz, farklıyız... ...biz öyle... E, ...yani papazlar... E, ...gelip dinimizi satın alsın gibi bir şey... ...bizde yok derken... ...lakattir Allah korkarım... ...bu batının kavramları, laiklikti, şuydu... ...buydu... ...bizden sorulur kavramlar haline gelecek... ...bu da bir kayma riski... ...bunu biraz açalım mı hocam... ...yani laiklik nasıl bir kalp kayması... E, ...riskini getiriyor... ...ümmet için... ...şimdi kayma nedir hocam... ...kayma e, mesela... Küçükten büyüğe doğru giderek örnek verelim. Müslüman haram işlemez, alkol kullanmaz, zina yapmaz, namaz kılar bir insandır diye. Evet. Alkol kullanana ne diyoruz? Bu haramlardan birine kaydı diyoruz. Evet. Namazı bırakana ne diyoruz? Eyvah bu adam namaz kılıyordu. Önce cumalara kadar düştü. Şimdi cuma da yok diyoruz. Kaydı diyoruz. Evet. Aynı şekilde annesini dövdü. Maazallah babasını dövdü Yandı ahirete gitti adamın diyoruz Kayıyor evet. diyoruz Erozyon Yani bireysel evet, bazda evet. e, Aşınma oluyor Erozyon oluyor Böyle e kaya kaya şimdi Tamamen Ahmet, gidiyor Ahmet Mehmet Sümeyye Ayşe kayıyor böyle Evet. Ümmet nasıl kayıyor Ümmet Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemden bir İslam devraldı Evet. Ebu Bekir radıyallahu aleyhi ve devraldı Zekatı var namazı var Alkol haram, zina haram, kumar haram, faiz haram. Allah tam başka kimsenin otorite hakkı yok. Ölçüyü Allah koyuyor. Her şey Allah'ın Allah. koyduğu bir düzeni Müslüman ümmet kabul ediyor. Yani bu toplumda kafir de yaşıyor, Müslüman olmayan da yaşıyor ama söz sahibi Allah. Evet. Allah konuşuyor. Serbest bıraktığı alanlarda da kullar da istediğini konuşuyorlar. Evet. Evet. Yani Allahü Teala trafik ışıklarının dur şekli kırmızı mı olsun, beyaz mı olsun diye bir emir buyurmadı. Evet. Dolayısıyla Müslümanlar Oturup deseler ki bundan sonra kırmızı ışıkta durulacak, mavi ışıkta geçilecek deseler. Evet. Bu şeriata düşmanlık olmaz. Evet. Allah'ın hükmüne karşı hakimiyet milletindir demek olmaz bu. Neden? Allahu Teala trafik ışıklarını istediğiniz gibi belirleyin de serbest bıraktı. Evet. İnsanlar saat 12'de öğle tatiline çıkıyorlar yemek için. Kanun çıksa bu 13'e alındı. 13-14 arası olacak. Şeriat düşmanlığı değildir bu. Neden Allah Teala ister öğrendi, ister ikindi de, buna karışmıyor. Domuz eti yiyip yememeye karışıyor. Kasaplarda domuz eti de satılabilir diye yönerge çıkardığın zaman Allah'ın karşısında dikiliyorsun. Kaçta yemek yediğinden, pirzola mı yiyeceksin, haşlama mı yiyeceksin. Buna Allah Teala karışmıyor. Yediğin domuz eti olursa karışıyor. Yani Allah'ın ümmeti Muhammed'e çizdiği bir yörünge var. Evet. Bu yörüngede serbest bıraktığı alanlar var. Yörüngenin içinde kalan alanlara serbest bırakıyor. Mubahalar diyor. Siz ne yaparsanız yapın. Şartlarınıza göre belirleyin. Kış şartlarına göre belirleyin. Ekonomik şartlarınıza göre belirleyin. Zevkinize göre belirleyin. İnsan olarak Rabbimiz bu kapıyı bize kapatmıyor. Ümmet olarak biz bir gün tamam Kur'an'ımız orada ama bundan sonra hayatı biz belirleyeceğiz ara sıra Kur'an'a da başvuracağız ama. Cenazelerde başvuracağız tabi. Evet. Cenazelerde hemen Kur'an. Evet. Ölmeden zaten Müslüman ölüyor herkes. O otomatik Müslüman herkes merhum. Bunlar ayrı konu ama e, faiz meselesini biz belirleyelim artık. Evet. Zımnen veya alenen bunun söylenmesi. E, mesela kadın konusunda Allah'ın çizdiği çizgileri. ...esnetmeye yeltenmemiz bizim... Evet. ...veya... E, ...hayat tarzında... ...mesela sabah namazının... ...yavaş yavaş törpülenmeye başlandığı... ...bir hayata doğru kaymamız bizim... ...mesela çok basit bir örnek... E, ...sokaklarımızda... ...billboardlarda, reklam panolarında... ...müstehcen kadın resmi... ...50 sene önce... ...başa açık kadın resmiydi... Şimdi başı açık kadın türbanlı sayılıyor yani başörtülü sayılıyor. Çok daha berbat açıklıklara doğru kaymış olmamız adım adım laikliğe doğru kaymaktır. Laiklik gavurluğun e, dışında mıdır içinde midir diye sormaya gerek yok. Bir insan ne karışıyor bana İslamiyet ben istediğim gibi resim asarım panoma derse bunu yok sayıyoruz zaten. Yani bu, bunu tartışmıyoruz biz konumuz o değil. Konumuz ne bizim? Biz Kur'an bağrımızda bizim Ama ABC şartlarından dolayı Filan filan zorunluluklardan dolayı Bu kadın resimleri çırılçıp Bak panolarda bulunsun ne zararı var Ya da mecburuz işte bu da ticari getiri sağlıyor Gibi maddeler içimize sindiği zaman sinen şey Ne İslam'ı atmak e, Ne de bağrımıza basmaktır aslında Yani çıktık İslam'dan da demiyoruz Arada bir yerdeyiz. Ara yer laikliktir. Evet. Laikliktir. Ama orada İslamla ilişkimizde ciddi yara var. Aslında İslam yörüngesinde değil. Evet. Kendi kendimize biz ölen herkese merhum dediğimiz için evet. İslam yerinde duruyor zannediyoruz. Evet. İyi de bu İslam bizim ürettiğimiz bir değer değil ki biz burada dur dedikçe duracak. İslam Allah Teala'nın dine. Evet. İşte her şey ona bağlı. Yani Allah kabul ediyorum, bunu etmiyorum, görmüşüm. <Gülüyor> O öyle buyurduktan sonra biz de bunu ilave ettik diyecek halimiz yok. Asabikram döneminde Allah onlardan razı olsun bu laiklik hiçbir şekilde giremedi, girmesi mümkün değildi. Selçuklular döneminde mesela göre Melikşah'ın Nizamül Mülke din ve eğitimi devredip kendisinin de siyasi işlere yönelmesi ne olduğundan haber sonu aslında sekülerizmin ...layıklığın başlangıç noktası İslam toplumunda. Hmm. Yani Fransa'dan önce Melikşah'ımız var bizim. Yani kendisi sebeplerine girmiyorum. Tarihi şeyler bunlar ama Nizamül Mülk yap ne yapacaksansan sen bitir şu işleri deyip öbür taraftan da kendisinin sarayında ona dokunup dokunmayan işler listesine göre bir çalışma yapması yetkilendirilmiş bir Nizamül Mülk salınmamış bir bütçe Dini bir alana e, alana ve kişilere daraltıyor. Daraltıyor, evet. E bu alan sınırlaması, Allah'ın dinine bir alan evet, sınırlaması. Evet. Nizam, Dünyevi bir iradeyle o günkü nizamül mülk, evet. Melik Şaha gelip sen ne yapıyorsun ya bu toprak? Mesela haşa sorunuyla sorunlarıyla uğraşamadı. Evet. Hasan Sabbah'la uğraşamadı. Niye? Hasan Sabbah bir din boyutu taşıyor. Aynı zamanda bir devlet. ...müdahalesi var Hasan Sabbah'ın... ...ama devlet ikiye bölünmüş aslında... Evet. ...bir Harun Reşit gibi... E, ...dini otoriteyi de... ...yüzde yüz temsil eden... E, ...devlet otoritesini de yüzde yüz temsil eden... ...kudreti olmadığı için... ...hem Nizamülmük hem Melekşah... ...hepsi yastıklarının altında hançer buldular... Evet. ...hançer bulmak... ...tam başka çareleri kalmadı... ...yani bunu laikliğin köklerin nereye... ...dayanıyor diye anlatmıyorum ben ama... Evet. Bunlar esasen bir örnek veriyoruz. Örnek üzerinden İslam'ın oturduğu zeminin altının nasıl boşalabileceğinin örnekleri bunlar. Bu boşalmayı biz ne zaman hissederiz? Belki o zaman tabii ki laiklik kelime olarak yok. Yok. Ee, yok ama böyle bir niyet de zihniyet, yok aslında. Zihniyet. belki böyle bir niyet yok, de Yok canım böyle. Melih. Zihniyet olarak kayma böyle başlıyor. Heh, Allah razı olsun çok evet. iyi oturdu. Yani Melik Şahan yani Mülk'ün böyle bir projesi vardı diyemeyiz yani evet. üzerinden asırlar geçmiş bir olay bu. Evet. Ama e, şunu söylüyoruz, sonunda bakıyoruz ki laikliği yontuyoruz, yontuyoruz, yontuyoruz oraya gidiyor, evet. orada kalıyor. E, çünkü e, bu İslam toplumunda e, İslam'ın hayata bakışının ikiye bölünebilirliğine doğru gidiyor. Bu zihniyet kaymasıyla kalp kaymasını. Aynı mı görmek lazım hocam yoksa? şey kalp kayması deyince... Kur'an'da kalp kayması diye geçiyor. La tüzü kulübena. Ama yani zihniyetle kalp iç içe sanki. Şöyle evet. diyebiliriz yani kalp ana zeminimiz bizim. Evet. Yapımızın oturduğu yer. O kaydıktan sonra bina gidiyor zaten. Evet. İman Mesela, o zeminde. Zihniyet taras katlarda oluşan sorunlar. Hmm. Mesela Melikşah sorunu... ...Selçuklulardaki Melihşah sorunu... ...Tarasa çatıdaki bir kayma kiremitler kaymış... Evet. ...gibiydi... ...ama kiremitler kayınca... ...aşağı doğru bu sefer kaymalar devam ediyor... Hı hı. ...yani kiremitin kayınca su alıyorsun... ...zihniyet kaymaları... ...kalbi e, yaralıyor... ...şimdi burada tabi çok... ...kalpte çürüme meydana geliyor... Çürüme, ...ama çok önemli bir tespit oldu... ...şimdi zihniyet kaymasında mesela... ...düğün yapıyoruz... Evet. ...düğünümüzde... E, ...Allah muhafaza bu erkek kadın bir arada... Işte ...şarkı türkü söylendi... ...diyelim yani caiz olmayacak bir düğün... nu kalp kayması olarak... ...görürsek o zaman hayat biter... Evet. ...bu zihniyet kayması... Evet. ...bu zihniyet kayması... ...çünkü o düğünün sahibiyle de ne yapıyorsunuz... ...siz kardeşim diye sorulduğunda... Bundan sonra düğünler böyle olmalı diyeni yok Ben hiç rastlamadım evet. i̇şte O taraf istedi herkes öbür taraf istedi diyor. <gülüyor> evet. bir, bir mazeret aranıyor Dolayısıyla Hı -hı. bu bir kalp kaymasından çok Zihniyet kayması Taklit kayması Hı -hı. Yani bir taklit hoşlanma Herkes böyle yapıyor yapalım Ama ne oluyor şeytan bundan Kalbe kadar inecek bir sistem oluşturuyor Bu sefer evet. Yani bugün. Yani zihniyeti bir süre sonra Savuna savuna savuna Kalbe senin nefruldi. kimliğin oluyor evet. Bu senin kimliğin oluyor Yani bugün e, düğününde Allah'ın şeriatına aykırılıktan rahatsız olmayan yapı Yarın devletinin de İslam'dan uzak bir devlet olmasından rahatsız olmaz hale geliyor Evet Yani bugün mesela bir mümin Ben böyle çarpıcı bir örnek olsun dedik, Bir daire satın alacak Evet Önce neye bakıyoruz? Bina deprem genelgesine göre mi yapılmış vesaire? Hanımı götürüyoruz, çocukları götürüyoruz, balkona çıkın beğendiniz mi? Şunu söyleyemediğimiz zaman zihniyet kayması var. Bu e, binanın altında banka var. Biz bu binada oturamayız. Hmm. Veya bu sokakta alkol satan bakkal var. Hmm. Tamam bu 300'e satılan bir daire ama... Alkol satan bakkalın olmadığı yan sokakta 305 bin'e satılıyor. Onu alalım. Demek Ebu Bekir kafalı kalmaktır. Kurtlar da yese beni hı hı. Ben bu Medine'de Peygamber Aleyhisselam'ın mirasını koruyacağım. Demektir. Öbürü kaymadır. Evet. Bu kayma kalbi direnç sizin söylediğiniz hocam. Gökler yani, sağla. Yani şöyle bir şey. Şimdi bu verdiğiniz örnek neredeyse ya bizim hayatımızın ee, ana görüntüsü Maalesef. Yani, yani evlerimizin altında atıyorum bankada olabiliyor sokaklarımızda alkol içkide satılabiliyor bilmem ne yani ya da sokaklarımızda diyelim günah işleniyor yani ne yapacak mümin ee, orada kalbi direnci koruyabilmek e, yani müthiş bir e, hassasiyeti gerektiriyor şimdi burada bu hassasiyeti koruyamadığımız zaman Yani faiz Yarın başka aşınmalar Bu şeytan için bir yatırım Evet Yani hmm. küçücük bir mikrop dişte kalıyor Dişi çürütüyor gibi bir olay bu Yani evet. biz bunu mesela şöyle bir Diyanete bir soru sorsak Ya birisi bana sorsa bu daireyi satın almam haram mı? Sokakta bakkal alkol satıyor diye Haram demiyorum ben Evet Diyemem böyle, Fıkıhta böyle bir kural yok yani Evet Böyle belki bankanın üstünden daire satın almakla ilgili bir şey bulunabilir. Evet. Yani o da biraz zorlayarak olur fıkıh evet. açısından. Ama Siz şimdi fıkıhtan öte bir şey söylüyorsunuz. Yani fıkıh bana kanuni boyutunu anlatıyor bu meselenin. Evet. Yani Hazreti Ömer'in devleti olsa seni suçlu sayar mıydı burada diyor. Yok diyoruz. Hmm. Ömer bin Hattapları da gelip sen burada niye daire satın aldın demez sana. Ama Kalp, kalp. Şunu hesaplayacak. ben çocuklarım günde üç defa bu binaya girip çıkacaklar alttaki banka tabelasını görecekler okula giderken çocuğum ben camiye giderken o alkol şişelerinin kapısında göreceğim bakkalın gör gör gör bu görmeler bir noktadan sonra alkole karşı zafiyetim kullanma anlamında olmasa bile adalet bakımından alkol düşmanlığı bakımından aşın, çok güzel aşındıracak bu aşındırmadan kaynaklanan mümin kimliğimde oluşmuş bir erozyon var benim. Çünkü benim mümin kimliğim sadece Allah demekle yetmiyor. Allah dediğim kadar Allah'ın düşmanlarına da yok diyorum ben demem gerekiyor. Yani şeytana karşı düşmanlığım eridiği zaman Allah'a karşı dostluğum da eriyor benim. Şöyle bir şey sorar insanlar hocam. Ya bizim imanımız bu kadar kolay aşınmaz. Sıkıntı orada zaten yani... Sıkıntı orada. <gülüyor> yani o riski biraz anlatalım bence Yani aşınmaz güveni nasıl bir güven Niye? Yani çok üstüne dayanılacak sırtımızı dayayabileceğimiz bir güven Niye aşınmaz sorusuna cevap verecek kimse yok ama Biz evet. İstanbul'un surlarına tırmanan neslin çocuklarıyız Evet. Şimdi turist olarak gezemiyoruz o surlara ama evet. bir aşınma olmaz diye bir şey yok. Neyimize güvenip aşınma olmaz diyeceğiz biz. Hocam bir ben anlatırım bazı sohbetlerde. Şimdi Maraş'ta 1960'lı yıllar bir müstehcen dergi gelmişti ve Maraş başbahçiyi onu vitrinine koymuştu. Maraş ayaklandı böyle. Nasıl böyle bir dergiyi, müstehcen şeyi vitrine koyarsınız Maraş'a. 60'ların Maraş müstehcene 60 var. Evet. Başı açık bir kadın. Yok. Yani bir müstehcen şeydi. Ben şimdi herkesin evinde o müstehcenlik şeyle televizyon kanallarıyla... Eve ulaşıyor ve kimsenin de Öyle ya ne oluyoruz Falan böyle bir şey evime girer mi Maraş'a uğrar mı diye Sormuyor bu Maraş Türkiye'nin her tarafı her Böyle her Maraş hassasiyet arşınması mi? Yani o şey var Zehirlenme kalp, Damar tıkanıklığını kalp krizinden sonra Anlamak doktorluk mudur Değildir, Değildir tabii. Yani kalp krizinden sonra belli damar tıkandı evet, Bir şey evet. tıkandı yani Onu evet. Biz damar sürecini konuşuyoruz bunun. Bir insanın düşeceği ilk tuzak benim imanıma bir şey olmaz tuzağıdır. Hı hı. Bu araba kaza yapmaz diyen kazanın içinde zaten. Evet. Garanti yani kendisini. O hassasiyeti garanti, kaybediyor. Ölçüm sistemi yok. Direksiyondayken yani uyuyor mesela araba kaza yapmaz. Yani. O kazanın kendisi zaten o. Kendisi zaten. Yani evet. o, onun kazası ölümcül kaza olacak. Evet. Normal kazayla da atlatamaz o. Aksi takdirde şunu sormamız lazım. Allah'ın dostları başta enbiya olmak üzere. Mesela İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Çocuklarını topluyor. Yavrum siz benden sonra ne yapacaksınız? Nasıl imanınızı koruyacaksınız? soruyor ya. Evet. Kur'an-ı Kerim ilk cüzünde bunlar. Bana bir anlatın bakayım. Benden sonrası imanınız nasıl olacak diyor. İbrahim Aleyhisselam peygamber olan çocuklarıyla konuşuyor. Evet. Onun gibi bir peygamberler ee, bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman endişesinden söz ediyor. Ne yapıyorsunuz? Dikkat edin kalbiniz kayar buyuruyor. Ne buyuruyor? Mecazi anlayacağız bunu tabi. Bütün kalpler yani düşünceler e, insanı oluşturan beyin yapısı Allah'ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği tarafa çeviriyor. Dikkat edin buyuruyor. Yani bir insan iki parmağıyla tuttuğu bir kalemi nasıl evirip çeviriyorsa. Allah-u Teala da. Kulların kalplerini böyle tutuyor Dikkat edin Orada şuna e, hocam Kalpleri evirip çeviren Allah Teala Biz neyiz orada Bu kalp kaymasında e, Haşa Allah'ın mı bir dahli var Yoksa bizim bir şeyimiz Bu da be, belki bunun, bunun derin, temel bir konu derin, derin meselesine girmeyelim, <gülüyor> girmeyelim ama, ama Şu Melikşah'dan <gülüyor> itibaren Verdiğimiz örneğe <gülüyor> doğru kayalım Yani biz zihinsel dönüşüme Alet olursak kalbi de Allah çeviriyor. çeviriyor Çünkü evet. kalp bunun vana boyutu. Evet. E şartelimiz kalp bizim. Evet. Kalbi Allah eviriyor çeviriyor ama bu zihinsel dönüşüm, 30 senelik birikim, bu Maraş'taki dergiye itiraz etme işler mesela. Evet, evet. E bunların toplamından bu sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi hayattan bir örnek verelim isterseniz. Lütfen. Bilhassa Müslüman kadınlarımızın e, eşlerinin onları e, ikinci eşle ezmesine dair e, sıkıntı Müslüman dünyasında yaygın, yani insan toplumunda yaygın bir şey bu. Şimdi çok bize vakalar geliyor böyle ailelerle muhabbet ediyoruz. Şimdi kadın şuradan başlıyor şikayet ederken, hocam ikinci bir kadın buldu, ben ona çocuk doğurdum, gitti ona yani bizi bölüşüyor iki iki karısı olan bir adam olmak, bir kadın olmak istemiyorum ben öyle bir adamı niye karısı olayım ben diyor. Şimdi hanımefendi diyorum. Nasıl oldu bu? Gitti o kadını buldu diyor. Gitti evet. o kadını buldu diyor. Bu yanlış bir başlangıç tarzı. Bu biraz önce bahsettiğimiz internette haber izlerken ki izlediği spiker, televizyondaki sunucu. Bunlar evet. o ikinci kadına doğru giden sürecin zihinsel yapısıydı. Evet. Yani yüzlerce binlerce e, kadın sahnesine şahit olduktan sonra ...bir kadınla hayatı... ...bitirmeme zeminine doğru inmiş oldu Evet. Dolayısıyla hanımefendiler, mümin hanımlar... ...gitti o kadını buldudan başlarken... ...yolun sonuna gitmiş oluyorlar. Evet. Yolun sonunda zaten sana yani söz düşmüyor. O adam oraya... Bir hayli şeylerden geldi. 10 milyonlarca belki... Aşına aşına gözü, e? gönlü değil mi? Sokakta gördüğü, haberlerde gördüğü, okulda gördüğü, iş yerinde gördüğü on milyonlarca belki karenin sonucu olarak canlı bir kadına doğru gidiyor. Evet. Dolayısıyla hanımefendilerin eğer ciddi bir şekilde böyle bir endişeleri varsa eşleri televizyonun başındayken bu endişeyi başlamaları lazım. Evet. Ne yapsın gözünü kapat. <gülüyor> yani elbette kadının izlemediği bantlı bir televizyon mu izleyecek yani? Bunu şunun için söylüyorum, hanımların da yapacağı çok bir şey yok aslında evet. burada. Belki buradan şu hocam, yani çevre kuşatılmışsa değil mi? Bir takım gayri meşruluklarla şeytanın zeminiyle, yani daha bir hassas olmak gerekiyor. Yani Değil mi? Evet. hastalıktan sonra, kalp krizinden sonra evet. müdahale etmek başka bir şey. Evet, evet o zaman da müdahale edersin hayatı kurtarmak için. Ama bunu kilo kilo yağ yerken, kızartılmış yağ yerken de düşünmek lazım. Yani bol bol kızartmaya günlerce börek, baklavalar ondan sonra damar tıkanıklığı diye bir şey hissedeceksin sen. Bu kalp kriziyle sonuçlanacak. Yani sofraya o börekler, tatlılar konduğunda bizim ...bunların tıkatıcı bir boyutu var... ...diye düşünmemiz gerektiği gibi... ...imanımız yani hanımlardan niye örnek verdik... ...canlı bir örnek bu... Evet. ...yani şu, hocam hesabı yapılamayacak kadar... ...büyük bir afet... ...milyonlarca kere biz... E, ...müstehcenlik kareleri görüyoruz... ...haberde şurada yani... ...bir dakikalık bir... E, ...görüntü televizyonda veya internete... ...bir dakikalık bir görüntüde... ...milyonlarca fotoğraf karesi var... Evet. ...beyim bunları bu şekilde özümsüyor... Ondan sonra evdeki yapıyı beğenmeme, kadınların erkekleri beğenmemesi, çocukların kendi görüntülerini beğenmemeleri, bunların hepsinin altında bu afet yatıyor. Ha biz bunu düzeltebiliriz, düzeltemeyiz başka bir mesele ama evet. sorunun ana boyutunu biliriz. Evet. Ne yaparız? Ee, kız öğrencilerin bulunduğu bir okula çocuğumuzu göndermeyiz tercih yaparız. Bizi yönetenlere tembih ederiz, bu ilahiyat fakültelerini kızlı erkekli ilahiyatlar yapın. Ne yapıyorsun siz deriz? Yani, yani kızlarımızı Böyle karma okullara göndermeyiz Yani erkeği göndermediğimiz gibi yani Başörtüsü düzeyinden evet. Konuyu alır alır yukarı doğru Daha bize ait kavramlara doğru götürürüz Evet Eğer bunu beceremezsek Esasen damar tıkanıklığı oluşuyor Belki bunu şunlar, şu da Gerekiyor hocam yani Bize ait kavramlar diye bir hassasiyetimiz Bazen onu da kaybediyoruz Yani akış içinde Yani ee, her şey böyle karma ebroli karma karışık olabilirmiş gibi bir zihniyet parçalanması yani de, bu, bu zihniyet evet. laikliğe doğru bizi Heh, götürüyor, götürüyor. benimsediğimiz evet. bir laikliğe doğru götürüyor evet. burada hocam e, bir örnek e, üzerinden çıktık yani kalp kayması bunu ben bir noktaya getirmek istiyorum şimdi kalp kayması e, bir kişi de olduğu zaman yani onun hidayeti için dua edeceksin nihayetinde bu bir kişi gibi ama Müslüman toplum olarak, oluşum olarak da kalp kayması sorunu yaşayabiliyoruz biz. Bu boyuta da dikkat etmek lazım. Çünkü bunu şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela tasavvuf ne içindir? Yani e, Yunus Emre'nin e, girdiği tekke ne içindi? Yani Allah'a zikretmek, tesbihat yapmak, münkerattan uzak kalmak. Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, teheccüde kalkmak değil mi? Beş, evet, on evet. madde de özetlenir. Ama onların da bir varmak istediği hedef var. Yani Sıhhatli bir Allah kulu olmak. Yani sonunda o noktaya gidilecek evet. ama programa baktığımızda evet. program gözü, kulağı, kalbi Allah'ın dışındaki masiva denen şeyden uzak tutmak. Uzak tutmak. Özeti bu. Özeti Kızım. bu doğru. Şimdi bu tasavvufun ruhudur. Tarikatın özü budur. Evet. Şimdi eğer bir tarikat oluştuysa, mesela biz bu tarikatta bu Yunus Emre'nin e, şehriyle olan bağlantılarındaki o kavramların yüzde otuz yıpratıldığı, mesela beraberce televizyon dizi film izliyoruz tekke'de. Evet. <gülüyor> şimdi halka kuruluyor, tesbihat yapılıyordu, şimdi dizi film izliyoruz. Bu dizi film veleki ama Müslüm tekke. A tekke. Velev ki Müslümanların kurduğu bir yaptığı bir dizi film olsun. Evet. Velev ki onların olsun. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Sık sık soruluyor. Yeni tesbihler çıktı. Parmağa tak, gözün tık tık tık hı, tık, tık. Hı, evet. dijital. Dijital. Tesbih. Evet. Şimdi caiz mi? Ya bunun esasen o elimizdeki 33'lü 99'lu tespihten fark yok. yok. O da ashab Kiram'ın zamanında yoktu. Bu da yok. Evet. Teknoloji getirmiş. Parmak kadar. Parmaktan da küçüktür. Evet, evet. Yapıyorsun söylüyor. Ama tasavvuf erbabı onu kullanmamalı. Hı hı. Niye kullanmamalı? Çünkü tasavvuf bu iş orijinalinden ve kalitesinden yapmaktır. Evet. Yani sonunda yüz defa 99 defa söylediğini anlayacak kadar işli dışlı olmaktır Evet. Bir de bu o tespihat bölümüne senin 800 900 sene belki de 1200 senelik bir tevarüsen sana gelmiş yapıyı sen dijital bir tesbih ile... bir noktadan deldiğin zaman televizyonun karşısından Kabe'yi izliyorsun, haberleri izliyorsun, numarasıyla devir yapmaya başlarsın. Evet. Tespihatını kendin yapmazsın, en büyük cihazına söyletirsin. <gülüyor> yani hafızı okusun. Şimdi bunu da rastladım. ...bir meclise oturdum... ...dediler ki... ...işte biz hatmacı yapacağız... aşı ı Şerif okunsun... ...Abdus Samed'in hocam bir şeyini açtılar... ...Abdus Samed'i dinlediler... De. ...Şimdi e, Abdus Samed'i dinlediler... ...çok da güzel... ...Abdus Samed'i dinledin Değil mi zaten... ...coşku evet. oluşuyor... E, ...dersten sonra dedim ki... ...keşke bir taneniz İhlas Suresini sadece okusaydı da... Evet, evet. <gülüyor> ...gönül bağınızı... ...dijital bağa çevirmeseydin... Evet. ...yani... Haram mı? Hemen soru bu haram mı? ya Haram mılık başka? Ama fabrikada çalışan bir işçinin... ...hem tezgahımda çalışayım... ...hem de Abdüsemed'i dinleyeyim demesi mi ya? Sen bir defa ruhi bir yapının özüsün. Tabii, Teknik tabii, bir yapıyı tabii. buna sokmaman lazım. Yani şimdi burada... ...şu noktaya gelmek istiyorum hocam. Müslüman birey olarak bir... laikleşmeye doğru... ...kalp kaymasına doğru... Bu ...ayetin bizi ikaz ettiği... ...dua edin bundan kurtulun... Dediği noktaya doğru gittiği gibi Tarikat dahil olmak üzere Vakıf, dernek, Müslümanlara ait yapılar da gidebilir Evet. Nitekim biz mesela Çok İslami hassasiyetlerle kurulmuş Partiler gördük değil mi bu Cumhuriyet dönemi boyunca Yani kurulurken kuruluş esnasında Allahu Ekber Abdülhamid'in üstüne çıktık Abdülhamid'den daha elbet. ciddi olduk e Sonra onlar hafif iktidara doğru yanaştıkça eh şartlar, ekonomik şartlar işte ülke şartları, birileri izin veriyor vermiyordan renklerinin ton bazında da olsa belki beyazdan siyaha geçmediler ama ton bazında da olsa su beyazı, buz beyazı filan diye renklerin evet. değişmeye başladığını gördük laikleşmeyi veya herhangi bir erozyon çeşidini herhangi bir ayak kaymasını akşamdan sabaha gelecek bir afet olarak değil, nokta nokta oluşacak bir afet olarak görürüz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, müthiş bir hadis-i şerifi var buyuruyor ki günahlar kalpte nokta nokta oluşur evet. sonunda da o noktalar kapkara bir Kalbi kağıt kaplar, yani. evet. yani. esasen bir nokta hiç yok gibi gör mercekle evet. bakınca mikroskopla bakınca görüyorsun ama on bin noktadan da kapkara bir zemin Şimdi oluşmuş tevbe oluyor. orada Hı -hı. bir hassasiyet değil mi tevbe ee, ne yapıyor siliyor. siliyor yani tevbe bizim günah karşısındaki hassasiyetimizi ortaya koyuyor yani o hassas canlı olup ol olmadığımız bir ha, canlı çıkıyor. olup Can olmadığımız odaya. Hücrelerimiz evet. canlı mı? Evet. Çünkü Allahu Teala ne buyuruyor? Hadis-i şerif var ya. Melekleri bu hep tövbe edip bozuyor, tövbe edip yeniden dönüyor, tövbe edip yeniden dönüyor. Ne buyuruyor Allahu Teala? Olsun kulum nereye döneceğini biliyor ya sonunda ya, diyor. Evet. Yani hayatiyet devam ediyor. Evet. O yüzden biz bu laiklik musibetini ya da laiklik diye daraltmayalım isterseniz. Bu Allah'ın yörüngesinden şeriatımızın yörüngesinden kayma riskimizi bireyler olarak da düşünmek zorundayız oluşumlarımız olarak da düşünmek zorundayız. Yani ümmeti Muhammed'in bir yörüngesi var. Tarikat dediğin şeyde bir yörünge var. Cemaat ne yapmalı dediğin... hocam? Ee, yani vakitte ilerliyor. Ne yapmalı? Böyle kalp kayması karşısında fertler olarak ne yapabiliriz? Bir, Ümmet cemaatler olarak ne yani yapabiliriz? Cemaat dediğimiz bireylerden oluşuyor zaten. Evet, Dolayısıyla evet. bireyi oturttuk mu Hı -hı. bir yere cemaat de oturmuş evet. olacak. Bir, bu ayetten... ...Alimran Suresinin 8. ayetinden çıktık... Bu madem. ayeti sık okumak lazım... Manası düşünelim... Demek ki bu iş... <gülüyor> evet. ...el açıp Allah'a sığınmayı... ...dua etmeyi gerektiren bir iş... Evet çok güzel... Yani nasıl hastalığa karşı... ...Ya Rabbi afiyet ver bizi... ...hastalıktan uzak tut diyoruz... Evet. ...kalp kayması diye bir hastalık çeşidini... ...çocuklarımızı da öğreteceğiz... ...ailece oturacağız... ...mesela e, Ahmet Bey Allah afiyetler versin... ...nasılsınız dediğim gibi... Mesela Ahmet Bey Allah kalp kaymasından sizde bizde muhafaza buyursun desek herhalde biraz uçuk dua gibi duruyor değil mi? Evet, ama e, Rabbimiz öğretiyor. Evet. Yani bunu hele biz aynı meşreptensek, aynı vakıftensek zaten bizde olmaz bu. Diğerleri için kaymaktan söz ediliyor. Düşünüyor. Bazen o oluyor hocam. Kur'an'ı hep başkaları <gülüyor> için okuyoruz. Maalesef. Tehditler hep başkaları için. Evet, İrtidat evet. tehlikesi başkaları için. Sevaba geldi mi bize hep onları evet, anlatıyor. Evet. Bir... Bu meseleyi duası gerekecek. Evet. Ağır bir mesele Allah olarak görecek. evet. Eğitimimize dahil edeceğiz bunu. Çocuklarımıza, yavrum sen imanın şartlarını öğrendin ama şeytan bunları sana bırakmayacak dikkat et. He. Mesela çocuk, niye bana izin vermiyorsun parkta filan arkadaşımla oynamaya diye sorduğunda annesi, çocuğun anlayacağı yaşta ve kalitede çocuğa, kalp kayması tehlikesini, onlara benzeme tehlikesini ikaz edecek. Çocuk bilecek ki, elimdeki bu nimet, insanlığım, İslamlığım, şeriata sadakatim gidebilir bir nimettir. Ayetten bunu anlamıyorsak, Al-i suresinin 8. ayeti boş duruyor demektir bizim için. Bu bir tehlike olmasaydı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o duaları yapmazdı bir, allah Teala bu ayeti önümüze koymazdı bizim. Bu bir tehlike demek Bir de şu var hocam farkında olmak. Yani kalbin kaydığının farkında olmak. Var. Ona geleceğim evet, şimdi. Ona buyur. geleceğim. İki biz büyük depremleri hep e, tehlike konuşurken sal, sarsıntıları yapısal eksiklikleri tehlike görmezsek büyük deprem bizi anında götürecek. Büyük depreme karşı küçük tedbirlerle tedbir alınıyor Dolayısıyla biz toplumumuzda İslam toplumumuzda Bugünden itibaren Türkiye İslam devleti olmaktan çıkmıştır Vatandaşları da şöyledir diye maazallah bir ilan bekliyoruz Hayır Bir müminin sabah ramazına gitmemesinden Sokağımızda bir banka meyhane faizliği kastediyoruz Açılmasına Bir Müslümanın babasını dövmesine karşı Misal yani yüzlerce öne. Bu kötülüklerin her birini büyük dönüşümün işareti olarak görmek zorundayız. Evet, çok... Mesela filanca babasına el kaldırdı. Bu gölcük depremiydi bizim için olmalı. Evet. Bugün evet. bir Müslüman Allah'ın en büyük haramlarından birini işliyorsa eğer. işliyorsa Ve bu bizim içimizde sessizliğe gömülüp giden bir olaysa. ...bu biz büyüğünü önleyemeyeceğiz demektir. Evet. Çünkü kudretimiz küçüklere yani yeter büyük aslında. Büyük bir farkındalığı kaybetmişiz. Demek. Hassasiyetimiz gidiyor. Evet. Yani biz zaten büyük dönüşümü önleyemeyiz. Evet. Küçük dönüşümleri önleyebilirdik. Şeytan da küçüklere karşı bizi oyalayınca... ...büyüğüne kurban ediyor bizi. Evet. Dolayısıyla bizim iman hassasiyetimiz... ...daha doğrusu imanımızdan ve İslam'ımızdan... ...taviz vermeyişimiz hiç eksinmemeli. Sürekli tavizsiz Müslüman olmak zorundayız. Nerede kaldı ki böyle olması gerekirken haramlardan helallerden konuştuğumuz zaman yani marjinal bir mesela hoca olarak biz marjinal hoca durumuna düşüyoruz. Yani sık sık bunu örnek veriyoruz. Faizi niye sık sık örnek veriyoruz? Her yer faiz. Duman olmuş, oksijen olmuş burnumuzdan giriyor. Yani bu taviz konusunda hassasiyetimiz hiç ölmemeli bizim. Peki Biraz. şunu da şey yapalım ta Diyelim ta biz verdi Ayağa kaydı bir, bir bir kere yani küçük bir iş yani Neyse Ayağa kaydı ne yapmalı hocam Bir Ayağa kaymaz diye bir şey yok evet. Bu, Biz insanız evet. Kapımız Allah'ın kapısıdır Yüz kişiyi öldüren biri de olsak gideceğimiz kapı budur bunu bileceğiz. Evet. Acilen tövbe mekanizması devreye girecek. Evet. Tövbelerimiz günahlarımız kadar aktif olduğu sürece korku yok bizim için. Çok güzel. Tövbe aktivitemiz günah aktivitemizin altına düştüğü zaman sıkıntı var. Yani bizim bünyemizde mikropların bulunması hastalık nedeni değil. Bağışıklık sistemimizin zayıflaması hastalık nedenidir. Evet. Çünkü bünyemiz bizim mikrop barındırmak zorunda. Yani o mikroplarla yaşayacağız biz. Ama bağışıklık sistemimiz... Yani C vitamini alıyorum... Güçlük alıyorum... Grip gelmiyor sana o zaman... Vitaminin düşüyor... Bağışıklık sistemin çöküyor... E, bu sefer mikroplar seni batırıyor... Bizim toplumumuzda günahın... Ashab-ı Hep örnek veriyoruz... E, Allah razı olsun onlar da... Onlar da günah işlediler... Ama o günahın günü dolmadan... Kahrettiler kendilerini... Rablerine öyle bir döndüler ki... Sanki... Sanki diyorum... Günah onların lehine oldu bu sefer... O tevbenin Tövbe... Tövbe coşkusu Tövbenin gücü sayesinde Sanki günah onlar için daha iyi oldu <gülüyor> <gülüyor> Gibi oluyor ya adeta ya. Bu sebeple yani Tövbemiz tövbe, yani Öncesinde rutin giden bir şey ha, rutin gidiyor. Tövbeyle öyle bir aşı oluyor ki ikiye katlıyor evet, bu sefer evet. Burada Ben e, bu programımız sayesinde de İnşallah Rabbim e, Tesirini kalk eder Şunu söylüyorum Belki e, Diyanet de görev yapan işte mesela Şişli'de e, her türlü kitlenin bulunduğu yerdeki bir imam efendi için belki geçerli değil ama bizim gibi müstekil bulunan hoca efendilerin veya özel bir himmetle çalışan hoca efendilerinin tarikat şeyhlerinin ashab-ı kiram kalitesinde Müslümanlıktan hiç taviz vermemeleri gerekiyor. Evet. Bu çok önemli hocam. Çünkü en orijinal örnek kaybolunca Mevcut örnekler üzerinden koşulmaya çalışılıyor. O, bu değil ki bunun orijinali. Doğru, evet. Yani, evet bu ağır kaçıyor. İnsanlar bunu kaldıramıyorlar. Yani kaldıracaklar için bir örnek hep beklesin. Evet. Orijinalimiz bizim yüz puanlık yapımız belli olsun. Seksen puan üzerinden imam efendiler, din dersi öğretmenler, mesela bir imam hatif veya bir lisedeki din dersi öğretmeni Hazreti Ömer şeklinde bir İslam anlatamayabilir. Yani o dinle o 50 dakikalık dersi bile dinlenmeyebilir onun. Ama o hoca efendinin bu e, imam hatip sesindeki evet. lisedeki öğretmenin dinlediği orijinal İslam'ı anlatan, ki Ramazet Ömer'in o şirat tutkunluğunu anlatan bir kaynak hep canlı kalmalı. Bilhassa tasavvuf erbabının, tarikatların tavizkar tutumları hani en e, maya takımımız bizim onlar diyelim mayamız bizim evet. mayada sorun oluşunca aşağı doğru onlar aşılmışsa yani yüzde yani %10 20 ayı, aşağıya doğru onlar da binde 1 oranı bile çok yüksek. Evet. Yani hocam Abdülkadir Celali rahmetullahi aleyh ...var yani normalin... 5-10 kapasitesinde bir İslam yaşadı. ...bugüne ne hale geldi... ...müzikal, sigaralı, bilmem neli... ...televizyonlu bir hale geldi... ...Allah muhafaza... ...normal tam normal bir Müslüman olsaydı... ...Abdülkadir Ceylan'ı eksilere düşecektik... demek ki... ...bu sebeple bu sözünü ettiğim kadronun... ...belki buna da özel bir... ...vakit ayırmamız lazım... ...bu sözünü ettiğim kadronun... ...Ömer'in çizgisinden asla taviz vermemeleri lazım... ...çok güzel ama bu böyle olacak toplum böyle olsun diye değil. O kadro hep beklesin. Yani saf suyumuz hep bulunsun. Biz kireçli su içelim gene. Evet. Yani suyun saf hali, orijinal halini koruyalım. Çünkü teknoloji yani ba bakıldığında ee, örnek alınabilecek ya bir şey bulunsun değil numune bulunsun. O numune bulunsun. Ya bizim... o da kaybolmuşsa kime insanlar şey yapacak böyle yani adres şimdi bulacak. şimdi 100 diyelim İslam'ın yaşanma evet. kalitesini. O 100'ken ben 90'da kendimi yakın hissediyorum ama o örnek aldığım 70'se ben 60'ı da süper müslümanlık sayacağım o zaman. Evet evet. evet. E mesela mesele 60'lık bir birimi biz ölçü alıyoruz diyelim Mesela Abbasilerin Müslümanlığını örnek alıyoruz diyelim evet. Evet. Abbasilerde saz caz vardı evet. Halifeye rağmen Bağdat'ta saz var O zaman şimdi gitarlı Müslümanlık mı Bah olur çünkü evet. zaten Eksilere düşmüş 49'lara düşmüş Bir Müslümanlığı örnek alırsam ben evet. Alim ona dersem eğer Eksi 20'de Olsam bile o zaman evliya sayılacağım ben Gibi <gülüyor> evet. yani zamanın Aşındırmasına karşı Zor mu bilmiyorum ama ümmeti Muhammed'in önünde duran 3-5 örnek sıfır tavizli olmalı. Çok güzel. Öyle olunsun iddiasından değil zor o çünkü. Evet. Ama neyin asıl olduğunu ve ne kadar yükselmemiz gerektiğini bu mücadele maratonumuzu biz en azından tespit etmiş oluruz. Çıtayı oraya koyalım. Burada bir dördüncü madde daha ilave edeceğiz Hüseyin. Bu ümmetin içinde. Emri bil maruf nehi anil münker. Yani her Müslüman iyiliği teşvik edecek, kötülüğe karşı becerebildiği kadar, tahakatı kadar engel olacak. Urdum duymaz olmayacak. Güzel. Bana neci olmayacak. Devlete savsaklamayacak. Vakıflara savsaklamayacak. Apartmansa apartmanında, eee sokaksa sokakta ama elbette medeni nezaketler içerisinde. Yani yeşiller diye bir grup çıkıp da e, bu ağacı niye buradan kopardınız diyebiliyor da ben niye bir mümin olarak Allah'ın bu nimetini niye kaldırdınız demiyor? Ben yeşilci değil de nimetçi olayım evet, gibi yani. Gibi. Gibi. Tabii tabii. Ee, bu kadroyu kaybedersek hadis şerifler çok açık. ...Emri bir maruf neyin yani münker düşünce dualarımızın bile bir anlamı yok göklerde. Evet. Yani İslam toplumu realitesini <gülüyor> bitirmiş oluyor o zaman. Evet. Dördüncü madde olarak da bunu tespit edelim Hocam çok teşekkür ederiz Anladım. Sürenin sonuna geldik aslında Daha gidecek sohbet ama inşallah devam ederiz i̇nşallah. Bu her zaman üzerinde hassasiyetle durulacak bir konu Çok teşekkür ediyoruz Anladım. Allah razı olsun Anladım. Değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçülerde birlikteydik